Mehmet Ali Adıyaman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden. Ben size, şu anda doktorasın orada devam ediyor. Daha önce programda tanıtmıştım. Podcastimizde da var, daha önceki program kayıtlı. Merak edenler oradan dinleyebilir, süremizi iyi kullanalım diye. Direkt biz geçen hafta kaldığımız yerden devam etsek güzel olur. Geçen hafta hocam, dialektik doğalcılık kavramına çok giremedik. Ee, i̇klim krizi nasıl çözülür dediğimde ben size siz de aslında diyalektik kavramının çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Oradan e, ben size bu neden bu kadar önemli dedim ve siz aslında bayağı diyalektik kavramı üzerine bir e, 15-20 dakika bir aslında güzel bir sohbet oldu. E, ne dersiniz oradan diyalektik doğalcılık kavramına mı girelim e, sanki bu e, bir booking kavramı olarak? Ee, aynı zamanda iklim krizin çözümüne e, bütünsel bir teorik yaklaşım diyebileceğiniz bir şey değil mi? Öyle başlayalım isterseniz. Bence de çünkü geçen seferki konuşmamızda hakikaten de çok detaylara inememiştik. Ee, diyalektik doğalcılık kavramını, sadece diyalektik kısmını e, kısaca açıklamaya çalışmıştım. Çünkü orada da tam oturmamıştı ama Diyalektik Doğalcılık malum iki tane temel kavramı barındırıyor. Diyalektik ve bir de doğalcılık, naturalizm. Murray Bookchin Diyalektik Doğalcılık felsefesini geliştirirken hem Diyalektik gelenekten hem de doğalcı gelenekten diğer bir isimle de, de Batı'nın organizmacı felsefe geleneğinden besleniyor. Diyalektik gelenekte genellikle Hegel ile e, Marx Engels'in e, diyalektik anlayışlarını esas alıyor. Onları hem eleştiriyor hem de geliştiriyor ve hem de bazı temel ilkelerini esas alıyor ve kendi diyalektik anlayışında olduğu gibi kullanıyor. Oralara geleceğim e, ama oralara gelmeden önce bu doğalcılık kavramı yani naturalizm ya da organizmacı felsefe geleneğine kısaca değinmek lazım. Neden bu için doğalcılık geleneğinden faydalanıyor ya da bunu esas alıyor? Çünkü doğalcılık geleneği ya da organizmacı felsefer her şeyden önce canlılığı ya da hayatı sadece maddeye yani organik olaylara ve kavramlara başvurarak açıklayan, bütünü kendisinden meydana getiren, parçalardan farklı olarak ele alan, mekanizme ve dirimselciliğe karşı çıkan, Ta Aristoteles'in görüşlerine dayanan bir felsefe olduğu için kabul ediyor. Dolayısıyla doğalcılık da zaten bu gelenekten besleniyor. Doğalcılık da yani kısacası bize şöyle ifade, yani kısacası şöyle ifade edebilirim, bilinebilen tüm evrenin doğal nesnelerden oluştuğunu ileri sürer. Materyalizmle özdeş, hatta pozitivizmle e, akraba, bir ucu akılcılıkta ve bir ucu da ...pozitivizmde olan bir yaklaşımdır doğalcılık. Gerçeklik naturalizme göre ya da doğalcılığa göre sadece doğayla sınırlıdır. Onun için doğaüstü metafiziksel güçler, mistik olaylar gibi doğaüstü diye tabir ettiğimiz metafiziksel unsurlar gerçek değildir naturalizmde. Bu kinde bu unsuru olduğu gibi kabul ediyor. Her şey ona göre fiziksel ya da maddi gerçeklikten ibarettir. Fakat bu gerçekliği materyalizmden e, ya da katı pozitivizmden e, özellikle de Marx Engels'in e, materyalist anlayışından farklı olarak ele alıyor. Oralara da geleceğim. E, ve hocam, bu bir şey sorsam, hani ilk çağ doğa filozoflarından e, bu etkileniyor mu epey? Tabii ki de etkileniyor. Çünkü e, dialektik dediğimiz zaman özellikle Heraklitos'un bu e, tarzlıkların birliği ve oluşculuk meselesi ya da oluş meselesi olduğu gibi devam ediyor. Hem Hergel'de de devam ediyor. Sonra bu de bunu olduğu gibi ele alıyor. E, çünkü dialektik dedik ya hani biz e, dialekte daha geleceğim ama e, önce doğalcılığı biraz daha tanımlamam lazım. Çünkü doğalcılık dediğim maddi gerçeklik, canlı hayatı olduğu gibi organik olaylara bağlayan bir süreç olarak ele alıyor ve bunun anlaşılması ve bunun anlaşılmasını ancak akıl ile kavranılabileceğini. Dolayısıyla bizim doğayı anlayabilmemiz için bizim akla ihtiyacımız var ve aklı devreye soktuğumuzda da otomatikmen diyalektiğe gidiyoruz. Yani doğayı nasıl anlayabiliriz? Max Engels'i Tam anlamıyla doğanın açıklığa kavuşturulması meselesi diyalektikle ilgilidir. Maddelerin karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşim süreci ancak diyalektikle kavra kavranılabilir Çünkü Engels'e diyalektik demek olduğu gibi şeydir en yüksek bilinçtir. Ve şeyde de bu böyledir. Hegel'de de bu böyledir. Öz bilincin ta kendisidir. Hatta düşünmenin ta kendisidir. Dolayısıyla doğanın ve doğadaki gerçekliğin anlaşılabilmesinin, kavranılabilmesinin ya da açığa çıkartılmasının koşulu bu yönüyle dialektiktir. Bu yönüyle dialektik bir düşünme biçimi ya da bir mantıksal çıkarım anlamını ifade ediyor. Fakat sadece bu yönüyle değil Hegel'de dialektik aynı zamanda doğanın gelişimsel seyridir. Yani nasıl anlatayım daha, nasıl ifade edebilirim daha basit bir şekilde. Hegel'de varlığın özgüçler yani otodinamik ruhu ve doğal ve tinsel olan her türlü yaşamın ilkesidir diyaletik. Yani diyaletik yaşamın bir yasası. Başka bir deyişle evrensel bir yöntemdir ve düşünmenin hem de yalnızca doğanın da değil, bütün varlığın gelişme biçimidir Hegel'de. Ve bunu olduğu gibi Bokçin dağılıyor. Ve dialektik doğalcılığında bu ilkeyi olduğu gibi bu yönüyle esas alıyor. Hegel'de dialektik dört ilke üzerine kurulu birinci ilke bütünsellik ilkesidir. İkincisi oluş ilkesidir. Üçüncüsü çelişki ilkesidir. Dördüncüsü nitel değişme ilkesidir. Murray Bokçin özellikle bütünsellik ilkesi ki organiklik ilkesidir bu. Hegel'de mevcut ve bunu olduğu gibi kabul ediyor. Ve Hegel dialektiğinin de en kapsayıcı ilkesidir. Öyle söyleyebilirim. Ve bu ilkeyi özellikle de Selahattin Hilal, Hegel'in bu dialektiğinin dördüncü bir tanım olarak dialektiğin tarihine eklemlendiğini söyler Hegel tarafından. Çünkü dialektik tarihte ilk başlarda hani konuşma ve tartışma sanatı olarak, sonra orta çağda formel mantık olarak, daha sonra ise Hegel'le birlikte hem düşüncede hem de varlıkta değişmenin, oluşun ve ilerleyişin çelişmeyle ortaya çıktığı düşüncesi olarak ortaya çıkar. Ve evrenin temel yasası ve varlıkların incelenme yöntemi. Bu yönüyle çok güçlü bir kavrayış olarak diyalektik, eee Murray de sirayet eder ve bunu olduğu gibi kabul eder. Fakat bunu olduğu gibi kabul ederken Peki Hegel'den nasıl farklılaşıyor? Eleştirdiği yan ne o zaman Hegel'de? Hani Eleştirdiği yan şu, bütün bu dialektiği tasarlarken cinsel, ruhsal ya da kavramsal ya da düşünsel bir düzeyde kalıyor. Yani maddi gerçekliği dışarıda bırakan, yani düşüncenin varlığı belirlediğini iddia eder Hegel. Marx ise tam tersini söyler. Hani maddenin düşünceyi ya da bilinci belirlediğini söyler. Burada hani Hegel ile Marx birbirinden ayrılır. için bu yönüyle Marksist olmasının nedeni maddenin ya da organik çözüm düşünceyi belirlediğini ya da bilinci belirlediğini iddia eder. Ve bunu bu yönüyle kabul eder. Bir de Hegel de diyalektik ta mutlak tarihte son bulur. Ve mistik tanrısal e şey olarak değerlendirir. Hatta nasıl daha... Güzel bir ifadeyle eğer tanımlarsan der ki diyalektik idealizm her şeyi kozmik bir birlik içinde çözülen ruhsal ve tinsel bir mekanizmayı savunur diyalektik idealizm yani Hegel. Dolayısıyla Hegel'in bu anlayışını kabul etmez Murray Bokçin. Der ki her şey kozmik bir birlik içerisinde çözülen ruhsal bir mekanizma değildir. Ya da tinsel ya da düşünsel bir şey değildir. Maddi organik bir gerçekliktir diye kabul eder. Tam bunun aksini. Dolayısıyla dialektik idealizmde de anlam, amaç, değer, gelişim, etik bu yaklaşımlara göre yoktur. Hem dialektik materyalizme hem de dialektik idealizme göre Bookchin'in tabi bakış açısıyla Hegel'in ile Hegel ile Marx'ın diyalektik idealizminde ve diyalektik materyalizminden bir etik türetilemeyeceğini iddia eder. Ya da türetilen etiğin sıkıntılı olabileceğini, organik doğa açısından, ekolojik düşünme biçimleri açısından sıkıntılı olabileceğini ya da yetersiz olabileceğini iddia eder. Çünkü diyalektik materyalizmde doğayı sömürülmesi gereken bir kaynak, edilgin, ölü, Adeta mineral yağını bilinçsiz, amaçsız, ruhsuz gören bir mekanik bir maddecilik esastır diyalektik materyalizmde. Yani engelse. Fakat Dokçin ise bunu, bunları reddediyor. Yani bu yönünü reddediyor. Diyor ki doğa dediğimiz ya da madde dediğimiz, hareket dediğimiz ki engelse varlık eşittir madde, madde de eşittir hareket. Ve varlık ya da madde hareket ile bilinebilir. Biz varlıkların ya da maddelerin birbiriyle olan etkileşimini kavrayabiliyorsak diyalektik burada bizim imdadımıza yetişir Engels'e göre. Ki diyalektin de temel amacı da budur. O hareketin ya da değişimlerin, nicel ve nitel değişmelerin yönünü açığa çıkartmak diyalektin en temel amacıdır Engels'te. Hı -hı. Bu yaklaşım tarzını da de kabul ediyor. Fakat onun mekanik olmasını mekanik olarak kabul etmesini determinen dediğimiz zorunluluk evreni olarak yani orada bir sapmanın dolayımın gerçekleşmeyeceğini iddia etmiş olması özellikle En Yasin bunu reddediyor. Diyor ki doğada sapma vardır, dolayım vardır, süreksizlik vardır değişim vardır ve en önemlisi gelişim vardır. Bunun önemlisi... Şeyden dolayı diyor değil mi? Doğadaki aslında yani... her, her nesnenin bir e, kendi varoluş biçimi ve e, bir ne diyelim e, o, bir organizm olarak düşünürse o organizmaya bir etkisi var. Yani Kesinlikle. burada evet yani e, burada aslında hem e, bir yandan da Hegel'de eleştirilmiş oluyor. Sanki işte Hegel'de çünkü e, daha çok hareket ettiricinin e, evrimsel süreçler değil de işte e, Tanrı'ya ya da mistik bir merkeze bir e, Geist mi deniyor Almanca'da bir şeye bağlandığı için sanırım e, Bukçin ona da karşı çıkıyor. Yani Buckchin daha evrimselci bu, bu konuda bildiğim kadarıyla. Kesinlikle çünkü şöyle hatta Diyor ki Hegel diyor doğal evrimi diyor eder. Çünkü daha henüz e, Darwin'in evrim kuramından haberi yoktu. Da, çünkü ondan öncedir. Ondan evet. önce yaşamıştır. E, doğal evrimi reddetmesine ve Engels'in de bir yüzyıl önceki mekanikçi evrim kuramlarına başvurmasına karşın. Bu için ekolojik düşünce ve diyaleti evrimsel bir perspektif kazandırmış En büyük fark da budur zaten. Yani hem Engels'e hem de e, Hegel'de ee, evrimsel gelişim özellikle Engels'te mekanik olduğu için eleştiriliyor. Hegel'de ise hiç olmadığı için eleştiriliyor. Hmm. Buchchin tarafından. Dolayısıyla diyalekti evrimsel bir perspektif kazandırmaya çalışır. Buchchin ve Buchchin şunu söyler. Der ki, diyalektik doğalcılık sadece değişim, devinin ve süreç değildir. Aksine tüm bunlarla birlikte bir gelişimdir sapmadır, dolayımdır ve en önemlisi de bir birikimsel sürekliliktir. Ve bu birikimsel süreklilik içinde hem insanın kendi yönselliğine hem de doğanın gizil gücün edimselliğine yönelik entelekal bir çıkarsamadır. Entelekal çıkarma şu demek onu da söyleyeyim. Her varlığın erişmeye yönelik olgunluk durum. Yani bir tohumun Kendini işte toprağa çatlayıp e, filizlenip e, yeşerip işte diyoruz ya hani olgunlaşıp meyve verme süreci. Hepsi bir bütün olarak. Bir tohumun kendini gerçekleştirme süreci olarak hepsini kendisinde barındırır. Ve bu evrimsel bir süreç olarak tohuma kazandırılmış ta tarihin şafana götürülecek bir mesele olarak. Bir gizil göç olarak kalır. Tohumun Gelişim sürecini biz takip edebiliriz. Yani şu an bilim olarak bunu çok rahatlıkla takip edebiliriz. Ama o tohuma verilmiş o potansiyelin nasıl ve ne şekilde verildiğini bilmiyoruz. Belki de gizil güç dediğimiz şey tam da budur. Yani bir tohumun kendi içerisinde barındırdığı potansiyeli ortaya çıkartma süreci veya kapasitesi Nerede ve nasıl kazandığı bu, organik bu, evliliği meselesi. Burkçindeki bu gizil güç şey olarak algılanmıyor değil mi? Hani mistik bir şey olarak kesinlikle algılanmıyor. Hayır. Sanki hani Hayır. bilemeyiz deyince biraz böyle bir şey de çıkıyor ortaya da hani bunu bir görünmez bir güç veriyor. <gülüyor> ya da bir şey... Zaten en çok eleştiri de buradan geliyor. Bu gizil gücü bir mistik tarafının olmadığı. Diyor ki bu gizil güç doğanın kendisinde mevcut olan Evrimsel sürece tabi olduğu için biz milyonlarca yıl öncesine gidemediğimiz için o evrimsel sürecin nasıl gerçekleştiğini bilemiyoruz. Yani ancak buradan spekülasyonlarda ya da spekülasyonlarda ancak bulunabiliriz. Dolayısıyla az önce söyledim tohumun toma su verip uygun ortamı sağlayıp onun gelişimsel sürecini gün begün saat saat takip edebiliriz. Bu mümkündür bilim açısından. Ama o tohumun toprakla ya da kimyasal ve inorganik olarak, organik bir tüz olarak nasıl maddeyle etkileşime, etkileşime geçtiği meselesi ve o tepkime isteğinin nasıl oluştuğu, yani yaşamın nasıl kendi bünyesinde barındırdığı o potansiyel olarak, biz onu şey yapamayız. Yani onun hala çok gizli bir alan olarak duruyor. Zaten onu çözebilsek yaşamın sırrını da çözmüş olacağız. Hı -hı. O şu demek. Ee, tohumun oluşması, yani tohumun e, şey anlamda o potansiyel, yaşam potansiyeli kendi içerisinde barındırmasını açıklayabilirsek zaten farklı yaşamları biz oluşturabiliriz o zaman kendi elimizle. Dolayısıyla biz hala doğanın bu gizil güçsel dediğimiz bu alanını hala hükmedemiyoruz ya da bunu anlayamıyoruz ya da kavrayamıyoruz ya da kavramaktan uzak bir yerdeyiz. Dolayısıyla bilinemez bir alan olarak durduğu için bu için doğanın hala bu gücünü o çeşitliliği, farklılaşmayı, sürekliliği, değişimi beraberinde getiren o enerji ya da enerjiyi nasıl meydana getirdiğini kavramaktan uzak sadece onu var olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla buradan, buradan çok eleştiri geliyordur Muktine. Özellikle Marksistler ya da diyalektik materyalistler tarafından. Hani e... Çok muğlak bırakıyorsun ve bu e, şeye e, işte belki Spinoza'ya bir göndermeye kadar gidebilir. Hani işte hani şey mi panteizm mi var senin e, bu yaklaşımın altında? Bilmiyorum. Şu an ben biraz e, kafa yoruyorum. Böyle bir e, Spinoza'yı da çok severim. Onun için dedim acaba böyle şeyler geliyor mu? Böyle eleştiriler geliyor mu? Gerçi Diyalektik doğalcılık kavramına ne tür eleştiriler geliyor kısmına daha sonra gireceğiz daha geniş kapsamlı olarak ama ee, hazır yeri gelmişken böyle gerçekten hani biz söyledik böyle bu böyle iyi mesela bir dinleyici gözüyle bakıyorum ben dinleyici bunu bu gizil güç kavramı işte madem Hegel eleştiriyorsun ama bir e, aslında can verenden bahsediyorsun. Ama buna da doğa diyorsun, doğayı mı kutsuyorsun falan. Böyle eleştirilerin gelebileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Bu arada sürenin siz... <gülüyor> bitmesine iki dakika kaldı hocam. Toparlayarak. E... Şunu söyle açıklayalım. <gülüyor> Nisus diye bir kavram var e, Muray içinde Nisus, e, baskı, dayatma, yaratma, ortaya çıkartma gibi kav... anlamlara gelir. E, antik bir kavramdır. Nisus. E, Soru yani şöyle, çok basit aslında düşündüğümüzde şöyle bir şey. Yani e, tohum üzerinden hep örnek veriyoruz. Çünkü Hegel'de hep bu tohum meselesi var. Orada hep bu örnekleri veriyor. Bu şimdi de oradan alıyor. E, çok, çok basit bir denklem aslında. Yani toprağı, suyu ve güneşi tohuma verdiğimizde o neden filizlenmek zorunda? Yani niçin kendini açıyor? Yani doğa neden kendini açamıyor da gelişiyor? Soru bu. E, bunu anlayabilirsek işi çözmüş olacağız zaten. Yani yaşamın başlangıcı bir nevi. Evet. Fakat mekanik ya da dirimselci yaklaşımlar ya da diyalektik materyalizm bunu şey olarak tanımlayamadı. Yani diyor ki, tanımlanabilir, her şey bilinebilir. Akılla kavranabilir. Biz doğada çözüm denemeyecek ya da anlaşılmayacak, anlamlandırılmayacak ya da bilinemeyecek hiçbir şey yoktur diyalektik materyalizmde. Bütün değişimleri öyle ya da böyle diyalektik bir şeyde kavrayabiliriz. Fakat eksik, buna gizli, gülsel bir anlam olarak buraya yüklenmediğinde anlam, değer ve amaç, bu üçü, özellikle bu üçü çok, bir de gelişim. Bu dört kavram diyalektik materyalizmde eksik kalıyor. Dolayısıyla bunları diyalektik doğalcılıkla eklemlendiğimizde ancak yaşamı tamamlamış ya da bütüncül bir eksende görmüş oluyoruz. Evet. Çünkü yoksa oradan bir özgürlük çıkmaz. Çünkü Murray Bookchin'in temel derdi tam da o doğadan bir sapma gerçekleşti. Özgürlüğün imkanını sağlamak. Özgürlüğün ekolojisi tanımı da buradan geliyor aslında. Demiş olan ve sonlandırayım. Tamam. Bana biraz da aslında belki Bukçin'in de beslendiği hatta ilk konferansını verdiği Humboldt Üniversitesi'nden düşünerek... Alexander von Humboldt hatırlattı. Onun Naturgemäß de kavram aslında bence ekolojinin hatta evrim teorisinin işte Darwini de çok etkileyerek temellerini attığını söyleyebiliriz ya yani işte işte onun Naturgemäß de diye bir Almanca kavram var. Belki Türkçe'ye çevrilemiyor biliyor. İşte Doğanın çizimi denebiliyor ancak e, evrendeki her şeyin birbiriyle etkileşimli varoluşu ve o çok renkli işte oturup Chimborosa Dağı'nın eteklerinde Güney Amerika'da hatta bunu resim olarak da çiziyor. Müthiş bir şeyi keşfediyor aslında. Bence bütün bunların şeyi e, dedesi mi diyelim artık? E, Alexander von Humboldt gerçekten. Müthiş bir e, karakter. Çünkü Uzak çok farklı evrimsel anlayışlar var doğaya evet. ve yaşama dair. Darwin'den beri epey bir gelişim kaydetti. E, Bu içinde bunlardan bir tanesi aslında. Katılımcı evrim dediği kendi e, gelişimine doğrudan müdahil olan varlık olarak insan e, katılımcı evrimin bir parçası olma babında bunu özgürlükle gerçekleştir gerçekleştiriyor olması aynı zamanda özgürlüğe olanak tanımış olması. Evet. Tam tam heyecanlı bir yere geldik. Özgürlüğün ekolojisi. Bunu bence diğer programa bırakalım. Süre bitti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, John Lennon'dan Imagine dinliyoruz. Ee, sözlerden birazını aktarmak istiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Ülkelerin olmadığını hayal et. Yapması zor değil. Ne uğruna öldürecek ya da ölecek bir şey var. Ne de dinler. Hayal et tüm insanların huzur içinde yaşadığını. Bana hayalperest diyebilirsin. Ama bil ki yalnız değilim. Umuyorum ki bir gün sen de bize katılırsın. Ve dünya tek yürek olur. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.